Blue çağıyla ölüm arası iğneden ipliğe her şeyin hesabını vereceğini bilir. Böylece günlük hayatını kendi arzu ve heveslerine göre değil, Resulullah'ın önderliğinde Allah'ın emir ve yasaklarına göre düzenler, amellerin en güzelini yapmaya çalışır. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak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 Onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki görülemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar.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 derler. Böylece günahlarına itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın.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 Keserse, size rızık verecek kimdir doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru yoksa doğru yolda dümdüz dimdik yürüyen mi Resulüm de ki sizi yaratan size kulaklar gözler ve gönüller veren ancak odur böyleyken ne az şükrediyorsunuz Kulağın önce zikredilmesi son derece önemlidir. Zira dini tanımanın yolu işitmekten geçer. De ki sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki O'nun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır.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 Söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse kim size akar su icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını 2. ayette geçen El-Kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun, kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. olsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek büyük bir ahlak üzerindesin. Bütün asil nitelikler, emsalsiz olarak onun karakterinde simgeleşmiştir. Mükemmel bir örnektir. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu, yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, o kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tabırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da tabiz veresin, şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya, eğriye alabildiğine yemin eden aşağılığa, daima onu bunu ayıplayana, hep koğuculuk için gezene, din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadan düşe, sert, kaba olana, bundan başka da kötülükle, dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Zayıf olan ve halk tarafından zayıf görülen mütevazı her mümin cennetlik, katı yürekli, kibirli, hilekar ve ululuk taslayan da cehennemliktir buyurmuştur. Malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, İzzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerine damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesili verdi. İşte sabaha karşı haydi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. Onlar aman ha bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirlerin menetmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat birdenbire onu harab olmuş, kapkara görünce herhalde yolu şaşırdık. Yanlış geldik dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz dediler. ''Onların en insaflısı, ben size demedim mi Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz?'' dedi. ''Onlar Rabbimizi zulümden tenzih ederiz. Hakikaten biz zalimlermişiz.'' dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, ''Yazıklar olsun bize, doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir.''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 Gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Halbuki onlar, dünyada sağ salimken, ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar, fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile, onları, bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliye devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O, balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o, kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet, Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde, çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat, Rabbi, duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden o delinin biridir diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır.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 Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da ondan öncekilerde ve 600 olan yerlerin halkı da Lut kavmi de hep o günahı işliye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki.